ve şerrel umurî muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Teshir dersinde İsra Suresinin 16. ayetine kalmıştık. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşılarını çoğaltırız. Onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helake müstehak olur. Biz de orayı ne deriz? İbn Abbas Radyalanma dedi ki, ayetin anlamı şöyledir. O ülkeye kötülerini musallat ederiz ve asi olurlar, azapla helak edilirler. Enam 123. ayetinde, işte böyle, her ülkede günahkarları oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Ayeti de bunu anlatmaktadır. İbn Mesud Radyalanma dedi ki, cahiliye döneminde sayıları çoğalan bir aşiret için falanoğulları çoğaldı manasında emeru derdik Zeynep binti Cahiş radıyallahu anh'a nevi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyerek uyandı la ilahe illallah yaklaşan kötülükten dolayı araplara yazık bugün yecüc ve mecüc setinden şu kadar açıldı Süfyan eliyle 10 işareti yaptı dedim ki yalan resulü aramızda salihler varken helak olur muyuz şöyle buyurdu evet kötülükler arttığında bunu Müslim rivayet etmiştir. 17. Ayet Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir. 18. Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir. Sonra da onu kınanmış, kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Katade Rahimullah dedi ki kim dünyayı ister de derdi, arzusu ve niyeti dünyalık olursa Allah ona dilediği kadarını acele olarak verir ve sonra Allah onu intikamla cehennem, cehenneme azap etmek için atar. İbn Abbas radıyallahu ayette geçen mezmûmen kelimesi kınanmış demektir demiştir. Ömer bin Al Hattab radıyallahu dedi ki şöyle dedim Ey Allah'ın Resulü Allah azze ve celle'ye kulluk etmedikleri halde Faris ve Rum'a genişlik verildiği gibi Ümmetine de genişlik vermesi için Allah'a dua et. Doğrulup oturdu sonra şöyle buyurdu. Şüphen mi var ey İbnül Hattab? Onlar iyiliklerinin karşılığı dünya hayatına peşin olarak verilmiş bir topluluktur. Bunu Bukhari ve Müslim rüade etmişlerdir. Yani kafirlere geniş imkanlar verilmiş olmasına göz dikme diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Onlara verilen bu imkanlar dünyada yapmış oldukları İyiliklerin dünyada karşılığıdır. Yani onlara ahirette bir şey yoktur. 19. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür. Katade dedi ki, Allah kendisinden az şeyleri kabul edip birçok günahlarını bağışlar. Yani ahireti dileyen kimse için. Onun e, az bir amelini,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 Bunu Ahmet bin Anbel Müsned'in ve kitab Zühdde Zühd de, İbn-i Asım Zühd de, i̇bn Abdilber Cami-ü Ilimde Ebu Beyt, El-Hutat ve el rivayet etmişlerdir. Şeyh Mukbel cami Saidte Said'de sayı olduğunu belirtmiştir. 20. Hepsine, onlara da bunlara da Rabbinin ihsanından veririz. Yani dünyayı arzu edenlere de, ahiret arzu edenlere de. Rabbinin ihsanı kıslanmış değildir. Katade, mahzuran kelimesi kısıtlanmış demektir. Allah dünyayı iyiler ve kötüler arasında taksim etti. Ancak ahiret özel olarak muttakilerin, sakınanlarındır. Hasan el-Basri dedi ki, dünyada iyiye de kötüye de rızık verilir. İmam Mesud radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah rızıkları aranızda paylaştırdığı gibi ahlakınızda öyle paylaştırmıştır. Allah dünyalıkları hem sevdiği hem de sevmediği kullarına verir.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 Kişi haram yoldan kazandığı malı infak etse de bereketini göremez. Bu maldan vereceği sadakalar kabul görmez. Bu maldan yanında tuttuğu miktar onun cehennemde azığı olur. Allah kötülüğü başka bir kötülükle gidermez. Fakat kötülüğü yapılan bir iyilikle temizler. Zira pis olan bir şeyi pis olan başka bir şey silemez. Bunu Ahmet Hakim, tarihinde İbn-i sakir Müsned'inde İbn-i Şeybe rivayet etmişlerdir. 21- Bak biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır. Elbette ki ahiret, derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Katade dedi ki, dünyadayken kimini kimine üstün kıldık. Oysa müminlerin cennette evleri amellerinden dolayı da üstünlükleri vardır. İbn Ömer radiyallahu dedi ki, kişi Allah katında değerli biri olsa bile dünyadayken sahip olduğu her güzellik Allah katında makamını bir derece indirir. Yani kişinin dünyada kavuştuğu Nimetler, rahatlıklar e, cennetteki e, makamından bir düşüştür, diyor. Bunu sahip İsnabda İbni Ebi Şeybe, Zühdünde hennat, Ebu Naim Hilyetül Evliya'da, şu Abul İman'da, İbni Asakir tarihinde, İbnül Bukhari Meşehasında, İbni Dünya Zühdde rivayet etmiştir. 22. Allah ile birlikte bir ilah daha tanıma, sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın i̇bn Abbas radıyallahu bir önceki ayette de geçtiği gibi mezmûmen kelimesi kınanmış demektir diye belirtmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu dedim ki Ey Allah'ın Resulü en büyük günah hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni yaratmış olduğu halde Allah'a denk koşmandır buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişleridir. Ebu Hureyri radıyallahu anh'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Tebarek ve Teala buyurdu ki, ben kendisine ortak koşulanlar için de şirkten en müstarın olayım. Kim bir amel işler de benimle beraber başkasını ortak ederse onu ortak koştuğuna bırakırım. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ebu Said bin Ebi Fudale el-Ensari radıyallahu anh'te, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde öncekilerle sonrakileri bir araya getirdiği zaman bir seslenince şöyle seslenir. Her kim amelinde Allah'a bir şey ortak koşarsa, onun sevabını Allah'tan başkasından istesin. Zira Allah, kendisine ortak koşulanlar için şirkten en ihtiyaçsız olanıdır. Bunu Tirmiz ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. 23. Ayet Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşanırsa kendilerine uf deme. Onlara azarlama, ikisine de güzel söz söyle. İbn Abbas radıyallahu ve ve kaza rabbuke kavli Rabbin emretti demektir, demiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek cihad için izin istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anan baban hayatta mı dedi? Adam evet deyince o ikisi hakkında cihad et buyurdu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ebu Ureyre radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve dedi ki Elan Resulü en çok kime iyilik yapayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annene buyurdu. Adam sonra kime dedi? Annene buyurdu. Sonra kime dedi? Annene buyurdu. Adam sonra kime deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babana buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hurey radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp amin amin amin dedi. Kendisine denildi ki, Elan Resulü minbere çıktığında amin, amin, amin dedin. Bunu neden yaptın? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cibril bana şöyle dedi. Ramazan ayına yetiştiği halde bağışlanmayan ve cehenneme giren kimse Allah'tan uzak olsun. Amin de dedi, ben de amin dedim. Sonra anne ve babasına veya bunlardan birine kavuştuğu halde onlara iyilik etmeden ölen ve cehenneme giren kimse Allah'tan uzak olsun. Amin de dedi, ben de amin dedim. Sonra Cibril, sen yanında anıldığın halde sana salat getirmeden ölen ve cehenneme giren kimse Allah'tan uzak olsun. Amin de dedi, ben de amin dedim. Bunu Taberani Mucem'le, Eusat'ta, i̇bn Ben, İbn-i Zeyme, Edeb-i Müfret'te, Bukhari, bir isnaflar rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh yine Nebi aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, burnu yere sürünsün, sonra burnu yere sürünsün, sonra burnu yere sürünsün. Denirdi ki kimin ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İhtiyarlı anında annesiyle babasından birine yahut her ikisine yetişip de onlar sebebiyle cennete girmeyenin giremeyenin bunu Müslim ve Edebül Müfred'de Buhari rivayet etmişlerdir. 24. ayet: Onlara merhametten dolayı zillet kanadı indir ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara rahmet et diyerek dua et. Urve dedi ki, onlara o kadar yumuşak olun ki, sevdikleri şeylerden kendilerini men etmeyin. i̇bn Abbas radyalanma, İsra 23-24. ayetlerini, cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, akraba bile olsalar, ortak koşanlar için bağışlanma dilemek, nebiye ve müminlere yaraşmaz ayeti nesh demiştir. Yani bu ayetleri, T'de 113. ayeti neshetti, etti, yani tahsis etti. Yani selefin diline nes. Bazen tahkit bazen tahsis manasındadır. Tahsis etti. Yani eğer iman ehli ise annem babam iman ehli ise böyle. Yok küfür ehli ise zaten e, onların durumları farklı. Evet bunu Elbani e, edebi müfredin sahihlerinde sahih olduğunu belirtmiştir. İbn ve Taberi de rivayet etmişlerdir. Çok kimse bu tip şeylere dikkat etmeden, mutlak olarak ele alıyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetlerin tefsiri mahiyetindeki hadisleri de böyle. Şimdi anne babaya e, merhametten dolayı zillet kanadını indir. Eğer mümin bir anne babaysa, yani bu, bu kayıt vardır. İşte İbn Abbas radıyallahu anh, da Tevbe 113. ayeti tahsis etti diyor. Yani bu iman ehli hakkındadır. Diye. 25. ayet, Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız şüphesiz o tevbe için bağışlayıcıdır. Said bin Cübeyr dedi ki, burada çocuğun babaya karşı olan hatası kastedilmektedir. Eğer siz iyi niyette sadık kişiler iseniz hatadan dolayı tevbe için Allah çok bağışlayıcıdır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan, Lil evvabîn kelimesi itaatkar ve iyilik eden kimseler için demektir. Yani evvap kelimesi itaatkar ve iyilik eden kimse demektir diyor. Kelime manası olarak yani evvab, evvebe e, dönmek yani tevbe edip dönmek manasındadır. E, burada da fe innehu kâne lil evvabîne o tevbe edenler için başlayıcıdır manasındadır. Ama evvap kelimesi sadece tevbe kelimesinden daha geniş bir kavramdır. Yani itaat ederek tevbe etmek, iyilik ederek tevbe etmek e, bu manalar kapsar. Ebu Zer Radyalan'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle buyurdu ki, Her kim bir hasene, bir iyilik işlerse ona bunun on katı ve fazlası vardır. Kim de bir seyyiye, bir kötülük işlerse onun da karşılığı kendi misli gibi bir seyyiyedir. Ya da bağışlamamdır. Her kim bana bir karış yaklaşırsa ona bir arşın yaklaşırım. Kim de bir arşın yaklaşırsa ona bir kulaç yaklaşırım. Kim de bana yürüyerek gelirse ona koşarak giderim. Kim bana ortak koşmadığı sürece dünya dolusu günah dahi olsa gelirse ben de onu dünya dolusu mağfiret ile bağışlamayla karşılarım. <gülüyor> Bunu Müslim ve Ebu Davudet Tayali'si rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki şeytan şöyle dedi. İzzetine yemin olsun ki ey Rabbim, Ruhları cesetlerinde bulunduğu sürece kullarını saptırmaktan vazgeçmeyeceğim. Rabb Tebarek ve Teala şöyle buyurdu. İzzetim ve celalime yemin olsun ki onlar benden bağışlanma diledikleri sürece ben de onları bağışlamaktan vazgeçmeyeceğim. Bunu hakim Ahmet, Ebu Yala ve Ab bin Hümeyt, Hasen bir İslam'da rivayet etmişlerdir. Enes bin Malik radiyallahu anh'te. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim diyor. Allah Tebarek ve Teala buyurdu ki ey oğlu sen bana dua ettiğin ve benden ümit ettiğin sürece senin hatalarını bağışlarım ve hiç aldırış etmem ey Ademoğlu senin günahların göğün bulutlarına ulaşsa bile yani üst üste konulduğunda ta bulutlara ulaşacak kadar bu kadar çok da olsa bile sen de benden bağışlanma dilesen seni bağışlarım ve hiçbir şey aldırış etme ey Ademoğlu sen bana dünya dolusu kadar günahlarla gelip bana hiçbir şey ortak koşmamış olsan şüphesiz seni dünya dolusu bağışlanmayla karşılarım. Bunu Tirmizi, Ahmet ve Bezar, sahip isnaflar rivayet etmişlerdir. Lafza dikkat edin. İlk bölümde sayılanlar kimler? Ee, yani burada bakın şirk bile olsa, eğer bağışlanma dilerse Allah'tan, Allah bunu affeder. Yani tevbe ederse, şirkten dönerse, dönüş yaparsa Allah bunu affeder. İkinci kısımda ise zikredilen e daha farklı bir konum. Tebe e, edinmeyen günahlar. Yani lafza dikkat edin. Tekrar okuyayım. Bu ayrıntıya dikkat edin. Allah Tebaraka ve Teala buyurdu ki: "Ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit ettiğin sürece senin hatalarını başlarım ve hiç aldırmış etmem." Yani Allah'tan bir istek üzere. "Ey Adem oğlu, senin günahların göğün bulutlarına ulaşsa bile." Yani bu günahların içerisinde şirk ve küfür de olabilir. Burada bu ayrıntı yok. ikinci kısımda zikredilen ayrıntı yok. Ve sen de benden bağışlanma dilesen seni bağışlarım. Yani kişi küfürden, şirkten bağışlanma dilese tebe etse Allah şirk, küfür ve bunun altındaki bütün günahları bağışlar. Sonra ey oğlu sen bana dünya dolusu kadar günahlarla gelip de bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, yani Allah şirk dışında bütün günahları işlemiş bir halde olsan, Şüphesiz dünya dolusu bağışlanmayla karşılarım. Yani Allah Azze ve Celle'nin huzuruna tevbe etmemiş olduğu bir sürü günahlarla gidiyor. Allah Azze ve Celle bunları bağışlayabileceğini vaat ediyor. Ama şirki asla bağışlamayacağını bildiriyor. i̇bn bas Abbas radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Tebârik ve Teala şöyle buyurdu. İçinizden her kim benim günahları bağışlamaya kadir olduğumu bilirse... ''Bana bir şeyi ortak koşmadığı sürece aldırmaksızın onu bağışlarım.'' Bunu Hasenli Gayri bir ile Hakim Taberani bin Humeyd Lalkai rivayet etmişlerdir. 26. Ayet ''Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.'' Habib el-Muallim dedi ki, birisi Hasan el-Basri'ye ''Malımın zekatını akrabama vereyim mi?'' dedi. Hasan el-Basri dedi ki, muhakkak ki onların zekat dışında da hakları vardır. Sonra bu ayeti okudu. <gülüyor> Miktan bin Madi Kerb radiyalanteri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala size annelerinizi tavsiye etmektedir. Sonra yine annelerinizi tavsiye etmektedir. Sonra babalarınızı, sonra da yakınlık derecesine göre akrabalarınızı tavsiye etmektedir. Bukhari, Edebül müfredde Ahmet, i̇bn Mace, Hakim, Taberani ve Şuab-ı Beyhaki sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani iyilik yapma bakımından öncelikle anneler, sonra bir iyilik yapabilme imkanı daha var, onu yine annene kullan. Daha da varsa sonra babana, sonra daha da varsa diğer akrabalara, yakınlık derecesine göre diğer akrabalara. Ebu Rimse et-Teymi radıyallahu anh de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiştim, şöyle hutbe veriyordu. Veren el üstün olan evdir. Verirken annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve yakınlık derecesine göre diğer akrabalarına ver. Bunu Ahmet, Şub'ul İman'da Beyhakâh, Senbe-i İslâm'da rivayet etmişler. Elbani Sayhul Cami'de sayı olduğunu belirtmiştir, Hasan olduğunu belirtmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Neseplerinizi koruyun, akrabalık bağlarını gözetin. Zira akrabalık bağı gözetilince akrabalar arasındaki mesafe uzak da olsa bu uzaklık değildir. Akrabalar arasındaki mesafe yakın da olsa akrabalık gözetilmeyince yakınlık yoktur. Her akrabalık bağı kıyamet gününde sahibinin önünde gidecek ve akrabalık bağını kesmemişse kesmediğine dair, kesmişse kestiğine dair şahitlik edecektir. Buhari edebil Müfredde Beyhaki şu i̇manda sahih bi isnadla rivayet etmişlerdir. Enes radıyallahü ta'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rızkının genişletilmesini ve ömrünün uzatılmasını, uzamasını isteyen akrabalık bağlarını gözetsin. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr radıyallanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine sıla yapılmasına karşılık veren sılayı rahim yapıyor değildir. Yani karşılık olarak, kendisine sıla yapıldığı için o da karşılık olarak yapıyorsa asıl sıla, sıla bu değil. Lakin asıl sıla yapan, kendisinden alakayı kesene sıla yapandır. Bunu da Bukhari rivayet etmiştir. Ebu Hureyir radiyelantem, bir adam Ey Allah'ın Resulü, benim akrabalarım var, ben onlara sıla yapıyorum, onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana karşı cahillik ediyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibi isen, sanki sen onlara sıcak küllet yediriyor gibisin. Sen bu şekilde devam ettikçe Allah tarafından onlara karşı seninle daima bir yardımcı bulunacaktır. Bunu Müslim rüva etmiştir. Evet, akrabalık bağları gözetmek. Yani bu e, önemli, İslam'da önemli meselelerden birisi. Kur'an-ı Kerim'de de e, Allah Azze ve Celle birçok ayette imanla birlikte bağlamıştır akrabalık bağlarını e, gözetmeyi. E, burada tabi e, hecir meselesi yani bidat ehli olan veya şirk ehli olan, küfür ehli olan akrabalar e, çoğu zaman Burada dikkate alınmadan mutlak bir şekilde zikredenler var. Yani akrabalık bağlarını bu konuda gelen ayet vadisleri hadisleri. Böyle mutlak alıp işte akrabalık bağlarını koparmayacağım falan filan. Şimdi akrabalık bağını koparmanın manasını bilmiyor pek çok insan. Sebebi bu işi bilenlerin yani ilim ehli olanların hakikati anlatmamaları sebebiyle veya ilim ehli diye güvendikleri kimselerin aslında cahil kimseler olmaları sebebiyle, kitabı bilmeyen, sünneti bilmeyen kimseler olmaları sebebiyle. Bizim akrabalık bağlarımız iman ile bağlıdır. Yani Sıla-i Rahim bağları, Sıla-i Rahim'in gözetilmesi iman ile bağlıdır. Allah'a iman yoksa, Allah'a ve Rasulüne iman bağı kopuksa, akrabalık bağından söz edilemez. Yani bu Kur'an'ı okuyan insanlar sıla Rahim'le ilgili ayetleri okuyan insanlar acaba Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını okumuyorlar mı? İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla kıssasını okumuyorlar mı? Allah Azze ve Celle oğlum diyerek Nuh Aleyhisselam'ın ağlamasını azarlıyor kitabında. O senin oğlun değildir diyor. Nezheb olarak, kan bağı olarak oğlu. Ama din bağı kalktığı için bakın sıla Rahim kopmuş. Böyle kimselere güya sılay rahim iddiasıyla bağı devam ettirmek Allah ile bağı koparmaktır. İbrahim aleyhisselam babasına e, siz yani toplumunu muhatap alarak hem babasını hem toplumunu e, siz Allah'ı bir tek olarak birleyinceye kadar sizinle bizim aramıza düşmanlık girmiştir diyor. Allah azze ve celle bu Mümtehine suresinde, 4. ayetinde anlatıyor bu e, meseleyi, İbrahim Aleyhisselam babası ve kavmiyle olan kıssasını. 4. ayetin devamında buyuruyor ki, 4-5-6, e, bu ayetlerde bu sayede ancak bağların e, bir araya gelmesinin umulacağını söylüyor. Yani bu ne demek? Ayetleri okuyun. Yani Mümtehine suresinin 5. 6. ayetlerini okuyun. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği şey şu, Akrabalık bağını korumak, şirk ehli olan, bidat ehli olan, küfür ehli olan akrabalarla bağı vasil etmek, bağlamak demek sen bu tavırı koyarsan şayet, yani ona Allah'a iman etmesini, Rasul'e iman etmesini, Allah'ı birlemesini, sünnete ittiba etmesini şart koşarsan, bu şart olmadıkça alakayı kesersen bu sayede Allah umulur ki aranızda bağ oluşturur diyor. Yani akrabalık bağı Bidat eline karşı gözetmek Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın bidat eline eee takınılması gereken net tavırlar varsa bunları uygulamakla olur. Yani bu iş bu din duygusallıkla e, yorumlanamaz. Hevalarla yorumlanamaz. Bakın. Ka'bin Malik kıssası. Radiyallahu anhu. Tebük gazvesinden geri kaldığı için o ve onunla beraber işte e, Nurare bin Rebi Hilal bunların hep akrabalarıyla hatta en sonunda hanımının da alakasını kesmesini emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kab bin Malik'e. Bunlar akrabaları akrabaları dahi konuşmuyor. Kab bin Malik kafir de olmadı. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emrine itaatsizlik, cihattan geri kaldı. Bu sebeple, bir isyan sebebiyle yani fısk denilebilecek bir gerekçeyle. Bu tavır kondu. Diğer taraftan bu da düşünmesi gereken başka açılar da var tabi de. Sadece şu kısmına işaret edelim. Vela ve bera hecirle ile alakalı olan kısmına. Bir takım münafıklar onlar da gitmediler cihada da. Yani tebükten onlar da geri kaldılar ama geriler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yalan yanlış. Bir takım mazeretler beyan ettiler. E Allah'ın Resulü işte benim falanca işim vardı, şu işten, şu yüzden gelemedim. Benim şunun vardı, bunun vardı dediler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu münafıklara tavır koymadı. Yani duygusal bakamıyorsun olaya. Duygularla baksan münafıklar yalandan mazeret söylüyor, ona tavır konmuyor. Samimi olan, mert olan, kalpli, mailradya olan ben münafıklar gibi yalandan mazeret öne süremem diyor. Hiçbir mazeretim yoktu, geri kaldım diyor ve buna tavır konulmuyor. 50 gün boyunca ta ki Allah azze ve celle bunun tevbesini kabul ettiğini bildirene kadar bu süre e, tavır konuluyor. Bu konuda yani hecir meselesine delil olarak getirilen kitaptan ve sünnetten naslara baktığımızda, sahabelerin uygulamasına baktığımızda öncelikle akrabaların söz konusu edildiğini görürüz. Mesela Abdullah bin Mugafel el-Müzeni radıyallahu anh. İşte bir fiske atma, bir taş parçası atma, sapan taşı gibi bir hedefe taş atma meselesi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''Ey yeğenim'' yeğenine söylüyor, kendi akrabası yani. ''Ey yeğenim Allah Resulü'nden ben işittim ki bu işte düşmanı kırmaz, öldürmez, yaralamaz, düşmana bir zarar vermez ancak işte göz çıkarır, diş kırar. Yani zararlı bir şeydir, bunu yapma.'' diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yasakladı bunu diyor. Dönüp geldiğinde bakıyor ki o hala atmaya devam ediyor. Bir daha diyor seninle asla konuşmam diyor. Ben sana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklarını söylüyorum. Sen hala devam ediyorsun diyor. Bu akrabalık bağını koparma değil. Bilakis akrabalık bağlarını kuvvetlendirme, bağlamadır. Çünkü bizi akraba yapan şey neymiş? Nuh Aleyhisselam kıssasından, İbrahim Aleyhisselam kıssasından <gülüyor> anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da bize öğretiyor. Bir kimse iman ehlindense senin akrabandır. İsterse soybağı olmazsın senin bağın var innemel mu'minune ihvetun ancak iman edenler kardeştirler ancak iman edenler kardeştirler bizim kardeşlik bağımız da akrabalık bağlarımız da Allah'a ve Rasulüne iman ve itaat bağına bağlıdır şimdi şirk ve küfür eline belli bir mertebede bazı tavırlar belirliyor kitap ve sünnet İman ehli olduğu halde aslen, iman ve İslam ehli olduğu halde aslen, bidat eline farklı bir muamele koyuyor. Biz burada da duygusal duygularla yaklaşamıyoruz. Hemen bazıları şöyle getiriyor. İşte Allah Azze ve Celle, Musa Aleyhisselam'a bile Firavun'a git ona yumuşak konuş olur ki falan filan. Bu ayetler Firavun'a bile böyle deniliyor. Sen akrabalara nasıl böyle şey yapıyorsun? Bir kere Kur'an'a aykırı değil mi bu? Sizin bu söylediğiniz şey diyorlar. Şimdi bu tam bir cehalettir. Birincisi kafirle Müslümanı birbirine kıyaslama cehaleti. Mesela kitabı ehline Yahudi olan, Hristiyan olan, zimmet ehli olan, Müslümanlarla beraber yaşayan kitabı ehline selama başlamayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yolun dar yerine sıkıştırın zorlayın ki o önce selam ver. Selam vermek zorunda kalsın selam verdiği zamanda cevaplamak emrediliyor. Yani Yahudi, Hristiyan, Müslümanlara vergi vererek yaşayan Yahudi Hristiyan bu selam verecek sana. Sen başlamayacaksın selama ama ver zaman alacaksın. Ama bidat eline bu yok. Bidat eline ne selam verme var, ne alma var. Bırak yani yüzüne güler yüz gösterme dahi yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şimdi böyle emrediyor. Kitab ehliyle, kafirlerle ee, Müslümanlardan bidat değil olanlar asla birbirine e, kıyaslanamaz bu açıdan Yani din nasıl emrettiyse o İkincisi Musa Aleyhisselam kıssasına tekrar dönelim Musa Aleyhisselam'ın gittiği Firavun aynı zamanda bir despot diktatör Yani yönetim sahibi yönetici yani yönetici konumdaki kişi Acaba Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a hak sözden başka bir şey söylemesini mi emretti yumuşak konuş derken? Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a hakkın dışında bir şey söylemesini emretmedi. Nitekim Musa Aleyhisselam'ın ne söylediği bilmiyorum. İsra suresinde kaçıncı ayette gelecek? İleride gelecek. Yani onun sapıklardan olduğunu, haddi aşmışlardan olduğunu söylüyor. Yani ona söylenen yumuşak söz bu bak. Sen ve kavmin sapıksınız diyor. Onun da mukabelesi işte bu kadar insan, gelmiş geçmiş insan, hepsi sapıkta sen mi doğru yoldasın? Bu kadar insan ne olacak tarzı? Onların aralarında geçen konuşma bu minval üzere. Şimdi yöneticilere tebliğ farklı bir mertebedir. İkincisi, kafirlere, yani aslen İslam'a girmemiş Yahudi, Hristiyan veya kitapsız kafirlere. bunlar olan muamele farklı bir mertebededir. Mesela aynı Mumteyine suresinin devamında, 8-9. ayetlerinde, kafirlerden sizi dininiz uğrunda size karşı savaşmayan, harbetmeyen, dininize düşmanlık etmeyen, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik ve ihsan, ihsan ve adaletle muamele etmenizde sakınca olmadığına dair, bir ifade geliyor. Yani, adam kafir. Ama dininden dolayı sana düşmanlık etmiyor. Seni yurdundan çıkarmaya kalkmıyor. Seninle dininden dolayı savaşmıyor. Kafirlerin hepsi bir değil. Şimdi bakın, Ömer bin Hattab radıyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın işte kendisine hediye ettiği ipekli bir elbise veya ince e, dokuma bir elbise giyiyor bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu görünce ben sana bunu giymen için vermedim diyor, hoşlanmıyor bunu giymesinden Ömer bin Hattab radıyallahu bunu müşrik kardeşine hediye olarak gönderiyor müşrik yani ehli İslam değil bu daha ehli de değil ne iman ehli, ne tevi ehli, şirk ehli birisi o kardeşine gönderiyor. Muhtemelen bunu yapmasının sebebi onun dininden dolayı Ömer radyalarına düşmanlık eden birisi olmaması sebebiyle. Demek ki bu caiz. Kafire caiz. Ama bidatçı bu mertebede değil. Bir kimse burada kıyas yapıp şunu söyleyemez. İşte müşreye bile bir hediye veriliyor. Bu e, Böyle bir şey söz konusu olamaz. Müşre'nin yeri ayrı. E, müşrik olan, yani e, İslam dışı olan kafirin dinimize düşmanlık edip etmemesine bağlı bir farklı bir durumu var. Esma radıyallahu anha, e, Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, benim müşrik olan annem beni ziyarete gelmiş diyor. Onu karşılayayım, sıla yapayım mı diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yap diyor, izin veriyor yani. Buradaki Esma radıyallahu anh'ın annesi de e, müşrik, İslam'a girmemiş ama İslam'a düşmanlık edenlerden birisi değil. Nitekim hakimin müstedrekteki rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın bu soru üzerine mültehine 8-9. ayetlerine okuduğu geçer. Yani dininizden dolayı size düşmanlık etmiyorsa onlara adalet ve ihsanle, ile iyilikle muamele etmenize Allah azze ve celle izin vermiştir. E, bu ayetleri okuyor. Bunu delil getiriyor yani. Bununla amel ediyor. Ama dikkat edin hiçbir yerde müşrik de olsa, bir daha da elini geçtik bakın. Müşrik de olsa, hani müşriklerle bir ilişki var. Yani cevaz verilen bir ilişki var. İşte selam verdiklerini almak gibi bir ilişki var. Veya akrabandan ise veya değilse bazı maslahatları gözeterek ona hediye bile verebiliyorsun. Hediye bile verebiliyorsun. Bunlar var. Müşrikler hakkında var, bidat elinde yok bu. Eğer böyle akrabalar varsa, yani İslam ehli olmayan, küfür ehlinden olan, Yahudi, Hristiyan veya ateist neyse artık... Bu türden e, kafir akrabalar sana dininden dolayı düşmanlık etmiyorsa, onun seni ziyaret etmesine izin verebilirsin. Ama sen onu ziyaret edeceksin, sen ona hediyeler götürüp vereceksin, yani... Bunu mecbur kılan, bunu sıla Rahim'le bağdaştıran, sıla Rahim bir gereği sayan hiçbir nas göremezsiniz. Sahabenin uygulamasında böyle bir şey yok. sıla Rahim meselesi önemli bir mesele. E, maalesef biz bu konuda hep yanlış yapılan şeyler olması sebebiyle, batılın, cehaletin yaygın olması sebebiyle yanlışa karşı çıkmakla e, anlatıyoruz sıla Rahim. Bunun mecburiyetinde kalıyoruz. Yapılması gereken, yani Müslüman olan, bidat da ehli olmayan akrabalarla veya kardeşlerle, Müslümanlar arasında, iman ehli arasındaki gözetilmesi gereken sıla, kardeşlik bağları bunların esaslarına geçiş yapamaz hale gelir. Çünkü bunu herkes anlatıyor zaten. Biz onu o yüzden endişe etmiyoruz. Bunu herkes anlatıyor. Sıla-i size herkes anlatır. Kardeşliğin önemini size herkes anlatır. Herkes de anlatıyor zaten. Bu konudaki nasları herkes zikreder. Ama şu ayrıntı herkes zikretmez. O yüzden biz zikrediyoruz. Bu meseledeki e, esası biz zikretmek zorunda kalıyoruz. Çünkü insanlar hitap ettikleri kimselerin nevizlerine, hevalarına hitap edecek şekilde konuşuyorlar. Hayata yansıyacak, tevhidin gereği olan, vela ve berâ'nın gereği olan huzları hep örtüyorlar, hep gizliyorlar. Hatta bir takım sahtekarlar, bir takım sahtekar davetçiler selefi olduğunu iddia eden Nifak ehli bazı kimseler. İşte Allah Azze ve Celle anne babaya itaati, sılayı rahimi mutlak zikrediyor. Kafir de olsa böyle. Böyle bir şey yok. Yani kafir, kafir bir anne babanın itaat edilecek noktası ayrı. itaat edilmemesi gereken noktalar ayrı. Yani müminle Müslüman ve kafir ve şirk ehli olan kimselerin Akraban olmaz durumunda. Bunların hepsinin farklı konular var. Dediğim, az önce zikrettiğim rivayetler sebebiyle bir takım ayrıntıları var. Şimdi burada gelelim İslam ehli olan, bidat ehli olmaz sebebiyle hecir uygulanan. Dolayısıyla aslında sıla rahim yapılan kimselere gelince. Sıla-i rahim yapman, bidat ehline sıla-i rahim yapman ona hecir uygulamandır. Hecir uygulamazsan sıla-i rahimini koparmış olursun. Bu yüzden Hudel bin İyaz ve Şabi gibi tabiinin büyük imamları diyorlar ki kim kızını Şabi kim kızını fasık birisiyle evlendirirse onunla akrabalık bağını koparmış olur diyor. Kendi kızıyla akrabalık bağını koparmış olur. Fasık birisiyle evlendirirse. Hudel bin İyaz rahimullah da diyor ki kim kızını bir bidatçı ile evlendirirse akrabalık bağını koparmış olur diyor. Bu bir akrabalık bağını koparma. Yani selefin e, nezdinde, onların bildiği manada bu bir akrabalık bağını koparmadır. Din kavramı doğru algılanmadığı zaman ıstilah olarak. Bu da yine e, toplumda yanlış bir takım anlayışlara sebebiyet vermiştir. Mesela Allah Azze ve Celle, Kafirun Suresi'nin sonunda, Din دِينُكُمْ وَلِيَ Din" Böyle demesi emrediyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir kimse bir birisine "lekum dinukum din dese bu doğrudan onu İslam'ın dışına çıkarmak gibi algılanıyor. Böyle değil. Din kelimesi mezhep manasına da kullanılır. Mesela bidat ehli olan bir kimseye "lekum dinukum din dese bir kimse onu tekfir etmiş olmaz. Din gidilen yol demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızların evlendirilmesi hakkında buyuruyor ki dininden razı olduğunuz biri e, talip olduğu zaman evlendirin şimdi dininden razı olduğun sana bir tane fasık ayyaş birisi geliyor ben bidat'ten bahsetmiyorum bak fasık ayyaş sabah akşam içiyor böyle bir adam gelse fakat müslüman adam kendisi İslam'a nispet ediyor senden kız dese verir misin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dininden razı olduğunuz kimseye verin evlendirin yani ben bu adamın dininden mi razı oluyorum? Dini İslam. Eğer din bu manada alırsam yani her noktada din eşittir İslam olarak alırsan, ben bu adamın dininden razıyım. Ama bu adamın dindarlığından razı değilim. Bidat ehli de böyle bir konumdadır. Bidat ehli, nifak ehli, fısk ehli birisi senden kızını istese vermezsin. Bu farklı bir konu. Yani din kelimesini de burada böyle ele almak lazım. Mezhep olayı bu şekil. Yani batıl bidat mezhepleri tutan, sapık fırkalarına mensup olan kimseler dininden razı olmadığımız kimselerdir. Bunu böyle bilmek lazım. Diğer taraftan bir kimseye, bir Müslüman, kitaba ve sünnete ittiba eden bir Müslüman, bir akrabasına veya bir yakınla arkadaşına, dostuna bir sebeple, bir bidat sebebiyle hecir uyguluyor. Kendisine hecir uygulanan bu kişinin ne yapması lazım? Mesela İbn-i Mesud radyalatıdan gelen, hakimin rivadetli bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işin küfüre varan bir boyutundan bahsediyor. Yani bir Müslüman, daha hafif olanı zikredelim, bir Müslüman bir sene kardeşine küsse hecir uygulasayan yani darılsa sanki onu öldürmüş, kanını akıtmış gibidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne demek bak. Bunu çok geniş açılardan düşünmek lazım. Allah Azze ve Celle'nin böyle kimseleri bağışlamayacağına dair hakimin az önce zikrettiğim İbn-i hadisi var. Allah bağışlamaz diyor. Yani küfre götürücü bir açısı var bunun. Sen birisine hecir uyguladın. Neden hecir uyguladın? Bir akrabana. İşte bunlar haremlikselamlık yapmıyor mesela. Veya bir takım münkeraptan, bid'aplardan kaçınmıyorlar. Bu yüzden hecir uyguladın. Karşıdaki de tuttu ne yaptı? O bana küserse ben de ona küserim. Dedi. Ne oldu? Burada kim yanlışta? Bu hadislerin muhatabı bunlardan hangisi? İkincisi. Yani o bana hecrü dolayısa, ben de onunla konuşmam dese ve bunlar bir sene böyle küs kalsalar Allah'ın tehdidine, Resulünün tehdidine şu ikinci kişi muhatab olur. Bakın şu hadise ne diyordu? Kendisine sıla yapılmasına karşılık veren sıla rahim yapıyor değildir. Asıl sıla yapan, kendisinden alakayı kesene sıla yapandır. Eğer birisi bize demek ki, işlediğimiz bir yanlış sebebiyle, bizler hiçbirimiz masum kimseler değiliz. Yani günahtan, bidatten masum, kusursuz, Allah'ın korumasında olan kimseler değiliz. Hepimizden bir takım hatalar, günahlar, hatta bidatlar, hatta şirkler, sadır olabilir. Ve bu sebeple, bir kardeşimiz bize, bir yakınımız bize tavır koydu, selam vermedi veya uyardı ve teberri etti. O bana küserse benim de zaten ona ihtiyacım yok deyip, bu bir kibirdir, hakka karşı kibirdir. Beri çekilirse ve bu küskünlüğün neticesi işte böyle bir seneyi bulacak şekilde olursa, Allah'ın bir tehdiği var. Rasulü tehdidi var. Bu sıla rahimi koparan bu, bu kişidir işte. Yani ben sıla-i rahimi koparmış olurum bu durumda. O madem benimle konuşmuyor, ben de onunla konuşmam dediğimde bu e, çok tehlikeli noktalara varır. İmanla asla bağdaşmaz. Yani bunun bir an önce telafi edilmesi lazım. Eğer ben şirk işliyorsam bundan tövbe etmem lazım. Bidat işliyorsam bunu terk edip tövbe etmem lazım. Günah işliyorsam bunu terk edip tövbe etmem lazım. Günah derken burada e, kişiyi fasık yapan yani Aleni günahtan bahsediyoruz. Yoksa günahsız olan kimse yoktur. Yani hatası olmayan, günah olmayan kimse yoktur. Ama bir günahın açıktan aleni olarak işlenmesi farklı bir konudur. Hecri gerektiren nokta burasıdır. O günahı terk etmediği takdirde kendisiyle Sıla-i Rahim yapmayacaksa karşıdaki o sıla Rahim konusunda İmana dayalı, kitaba, sünnete dayalı bir şart koşmuştur. O, o şarta uymuştur. Ne yapmam lazım benim sahi devam ettirmem için? Allah'a isyanı terk edip, Resulüne itaatsizliği terk edip, tevbe etmem, itaat etmem, kitaba, sünnete dönmem lazımdır. Yani Müslümanın bu şekilde düşünmesi lazım. Yoksa seninle iyi geçinen, sana bağını devam ettiren kimseye bağını devam ettirmek asıl bu değil. Asıl budur işte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu gibi. Senden alakayı kesene sılay yapmandır. Ama ben yapamıyorum çünkü o bana selam vermiyor, selamımı almıyor. Neden? Çünkü bende bidat var. O zaman bu bidat terk et. Sılayı devam ettirmek zorundasın. Bu noktaya dikkat edilmesi lazım. Yani hadislerin düşünülerek, tedebbür edilerek, ne demek istendiği anlaşılarak okunup amel edilmesi gerekir. Allah Allah Bizleri e, hakka sevdiği ve razı olduğu e, amelleri muvaffak kılsın. Sevmedi, razı olmadığı şeyleri bize de sevdirmesin. Allah izin verirse 27. ayetle İsra suresi 27. ayetle bir sonraki dersle devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşedenle ve estağfuruke kevetu töb.